Yahudiler ve Hristiyanlar Allah oğul edindi dediler Haşa Onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur Bunu Ne gerek var Göklerde ne var Buna ne gerek var Göklerde ne var Yerde ne var Hepsi O'nundur Hepsi O'na saygıyla boyun eğmiştir Ayet Yahudilerin Üzeyir Allah'ın oğlu Hristiyanların da İsa Allah'ın oğlu demelerini işaret etmektedir. Tevebe 30 Nisa 171 Kendilerine ilahi kitap gel gelenlerden sapıtmış olanlar Allah'ın kızları olduğunu da ileri sürmüşlerdir. Nahıl 57 O gökleri ve yeri hiç, hiç yokken ve benzersiz bir şekilde yaratandır. Eşi yokken onun çocuğu nasıl olabilir? En'am 101 Onlar Allah oğul edin dediler. Haşa, onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Zaten göklerde ne var, yerde ne var hepsi O'nundur. Allah'ın oğlu olduğuna dair elinizde bir deliliniz de asla yoktur. Hal böyleyken Allah hakkında bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Yunus 68 Allah'ın birçok bir çocuk edinmesi olacak şey değildir. Haşa, onun hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Meryem 35. O müşrikler Rahman çocuk edindi dediler. Bunu söylemekle ne kadar çirkin ve korkunç bir iddia ortaya atmış olduğunuz. Bu söz, Zünüz'den neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp yerle bir olacaktı. Halbuki evlat edinmek Rahman'ın şanına yakışmaz. Çünkü göklerde ve yerde bunun bulunan herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Meryem 88-93 Göklerin ve yerin sahibi yalnız odur. O hiç oğul edinmemiştir. Mülk ve saltanat da onun bir ortağı da yoktur. Furkan 2 Allah evlat edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. Fakat o evlat edinmekten münezzehtir. Zümer 4 Rabbinizin şanı çok yücedir. O eş veya evlat edinmemiştir. Cin 3 O doğurmamış, doğmamıştır. İhlas 3 Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kutsi hadiste Cenab-ı Hakk'ın şöyle buyurduğunu haber vermektedir. Hiçbir hakkı olmadığı halde insanoğlu beni yalanlamaya kalktı. Hiçbir hakkı olmadığı halde bana hakaret etti. Beni yalanlamaya kalkması kendisini yeniden diriltip aynen yaratmayacağımı ileri sürmesidir. Bana hakaret etmesi ise benim bir oğlum olduğunu söylemesidir. Bir eş veya bir oğul edinmek gibi insana ait sıfatlarla benim hiçbir ilgim yoktur. Buhari Kendisi de şöyle buyurmaktadır. Duyduğu bir eziyete Allah kadar sabreden kimse yoktur. Kafirler ona şirk koşarlar, bir oğlu olduğunu ileri sürerler. O yine de onlara sağlık, afiyet ve rızık verir. Buhari Müslim inkar ederseniz bu sizin aleyhinizedir. Çünkü Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Zümer 7 Allah'ın kimseye ihtiyacı olmadığıyla ilgili ayetler bu ayetin dipnotunda verilmiştir. Göklerde ve yerde bulunan her şeyin Allah'ın olduğu pek çok ayette tekrarlanmaktadır. Mesela Bakara 116, 255, 284, Ali İmran 109, 129...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 Iki, Nahıl 52 Taha 6 Hac 64 Nur 64 Lokman 26 Sebe 1 Şuara 4 Necim 31 O gökleri ve yeri hiç yoktan ve benzersiz bir biçimde yaratandır. Bir şeyi yaratmak isteyince ona sadece ol der, o da olu verir. Bilgiden yoksun olanlar Allah bizimle konuşmalıydı veya bize bir mucize gelmeliydi dediler. Kendilerinden öncekiler de aynen böyle söylemişlerdi. Bunların kalpleri. Birbirine ne kadar da benziyor. Biz gerçeği bilmek iste, isteyenlere ayetlerimizi açıklamışızdır. O gökleri ve yeri hiç yoktan ve benselsiz bir içimde yaratandır. Bu ifade En'am suresi 101. ayette aynen geçmektedir. Bu ifade Ali İmran 47 Meryem 35 o bir şey yaratmak isteyince ona sadece ol der, o da verir. Bu ifade Ali İmran 47, Meryem 35, Mumin 68'e de aynen geçmektedir. Şu ayetlerde de bu anlamdadır. Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan var etti. Sonra ona ol dedi, o da verdi. Ali İmran 59 Gökleri ve yeri bir anlam ve amaca göre yaratan odur. Ol dediği gün her şey olu verir. Enam 73. Biz bir şeyi murat ettiğimizde ona ol dememiz yeter. O da hemen olu verir. Nahil 40. Allah Teala'nın emrinin anında gerçekleştiğini belirten bazı ayetler bu ayetin dip zikredilmiştir. Bir şeyin olmasını dilediğinde ona sadece ol der. O da hemen olu verir. Yasin 82. Elbette biz seni hem insanları müjdelemen hem de uyarman için hak ile gönderdik. Cehennemlik olanlardan sen sorumlu değilsin. Ayetin buraya kadar olan kısmı Fatır suresi 24. ayette aynen geçmekte olup devamı şöyledir. Hiçbir ümmet yoktur ki onların içlerinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.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 19. Ben sadece iman edenleri uyaran ve müjdeleyen biriyim. Araf 188 Şüphe yok ki ben de onun size gönderdiği uyaran ve müjdeleyen bir peygamberim. Hud 2 Biz seni bütün insanlara bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyor. Sebe 28 Asasen bütün peygamberlerin en belirgin özelliği budur. Biz peygamberleri yalnızca müjdeleyici, müjdeci ve uyarıcı olarak göndeririz. Enam 48 Biz seni yalnızca bir müjdeci ve tehlikelerden uyarıcı bir peygamber olarak gönderdik. İsra 105 Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Furkan 56 Biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Ahzab 45. Elbette biz seni hem insanları müjdelemen hem de uyarman için hak din ile gönderdik. Fatır 24. Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Fethi 8. Kalk ve uyar. Müdessir 2. En yakınlarını uyar. Şu ara 214. Ayeti nazir olunca Resul-i Ekrem Kureyş kabilesini topla toplantıya çağırdı. Onlar da geldiler. Akrabasının kimine, genel kimine de özel olarak hitap ederek, insanları tehlikelere karşı uyarmakla görevlendirildiğini şöyle anlattı. Ey Abdüşşems oğulları! Ey Kab İbni Luey oğulları! Kendinizi cehennemden kurtarınız. Ey Abdümenaf oğulları!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 Müslim Onların dinlerine uymadıkça ne Yahudiler senden hoşnut olur ne de Hristiyanlar. Şöyle de dost doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur. Şayet sana gelen ilimden sonra onların Hava heveslerine ulayacak olursan, bilesin ki seni Allah'ın gazabından kurtaracak ne bir dostun olur, ne de bir yardımcın. Vahiden, Kur'an'dan, ilimden kasıt burada vahiden ve Kur'an'dandır. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde belirtildiğine göre, kendilerine ilahi kitap gelenler Nefislerinin gelip geçici isteklerine uymuşlardır. Kasas 50, Rum 29, Muhammed 16, Kamer 3. allah Teala Resul-i Ekrem'i muhtelif ayetlerde Sana gelen gerçeği bırakıp onların asılsız görüşlerine uyma. Maide 48-49-77, En'am 150, Şura 115, Şura 15, Casiye 18 diye uyarmakta onların asılsız görüşlerine uyduğu takdirde neler olacağını tıpkı yukarıdaki ayette olduğu gibi şöyle belirtmektedir. Şayet sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyacak olsan o zaman elbette sen kendini yazık edenlerden olursun. Bakara 145. Eğer sana ilim geldikten sonra onların asılsız görüşlerine uyarsan seni Allah'ın gazabından kurtaracak ne bir dost bulabilirsin ne de bir koruyucu. Ra 37. Allah tarafından gelen bir hidayet rehberi olmadan sırf kendi heva hevesine uyandan daha sapık kim olabilir? Elbette Allah böyle zalimlere doğru yolu göstermez. Kasas 50. Zulmedenler hiçbir bilgiye dayanmaksızın hevesinin peşine düştüler. Urum 29. Eğer gerçek onların heva heveslerine tabi olsaydı Gökler, yer ve içindekilerde dirlik ve düzen kalmazdı. Mümin 71 Rabbinden gelen apaçık bir delile dayanarak hareket eden kimse kötü işleri kendisine hoş gösterilen ve heveslerinin peşine düşmüş kimse gibi ol olur mu? Muhammed 14 Onlar Allah'ın kalplerini mühürlediği kimselerdir ki heveslerinin peşine düşmüşlerdir. Muhammed 16 onlar heva heveslerine uyup peygamberi yalanladılar. Oysa her işin belirlenmiş bir hedefi vardır. Kamer 3 Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler bu kitabı gereği gibi okurlar, ona gönülden iman ederler. Kim de ona inkar ederse en büyük zarara uğrayanlar işte onlardır. Bu ayet Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam gibi Tevrat'ı ve İncil'i samimiyetle okuyan, Kur'an-ı Kerim nazil olunca ona inanıp Müslüman olanların durumunu dile getirmektedir. Kim de onu inkar ederse en büyük zararı uğrayanlar işte onlardır. İfadesiyle ilgili olarak Resul-i Ekrem Efendimizin şöyle bir hadis-i şerifi vardır. Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki ister Yahudi olsun ister Hristiyan bu ümmetten herhangi bir kimse benim peygamber olduğumu duyar da, benimle gönderilen gerçeğe iman etmeden ölürse, kesinlikle cehennemlik olur. Müslim Ahmet bin Hanbel Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve bir zamanlar, sizi bütün milletlere üstün kıldığımı hatırlayın. Bu ayet aynen Bakara suresi 47. ayette geçmektedir. Ayetin ilk kısmı olan Ey İsrailoğulları size verdiğim nimetimi hatırlayın ifadesi de Bakara suresi 40. ayette geçmiş ve sözü edilen nimetlerden bir kısmı bu ayetin dipnotunda zikredilmiştir. Kimsenin, kimseye bir faydasının dokunmayacağı, kimseden bir kurtuluş bedeli kabul edilmeyeceği Kimseye hiçbir şefaatin fayda vermeyeceği ve kimseye bir yardım edilmeyeceği günden korkun. Hiçbir kimsenin diğerine en küçük bir faydasının dokunmayacağı, hiç kimsenin şefaatinin kabul edilmeyeceği, hiç kimseden bir kurtuluş bedeli alınmayacağı ve hiç kimsenin yardım göremeyeceği günden korkun. Bakara 48. bu ayetin dipnotunda konuyla ilgili ayet işaret edilmiştir. Hani bir zamanlar Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamış, o da bu emirleri yerine getirmişti. Bunun üzerine Rabbi ona, İbrahim seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim de, Ya Rabbi soyumdan da önderler çıkar deyince benim verdiğim bu söz zalimleri kapsamaz buyurmuştu. Abdullah İbni Abbas, bu ayeti tefsir ederken Allahu Teala'nın Hazreti İbrahim'i beşi başta beşi bedende olmak üzere 10 şeyle imtihan ettiğini söylemiş. Baştakilerin bıyığı kısaltmak, ağzı çalkalamak, burna su çekmek, dişleri misvaklamak ve saçları ikiye ayırmak olduğunu. Bedendekilerin de tırnakları kesmek, kasıkları tıraş etmek, sünnet olmak, koltuk altlarını temizlemek Küçük ve büyük abdestten sonra su ile temizlenmek olduğunu belirtmiştir. Hakim el-Müsterik. Zehebi bu ayetin sahih olduğunu söylemiştir. Allahu Teala, Hazreti İbrahim'i emirlerine yerine getirdiği için vefalı İbrahim diye anmaktadır. Necim 37. Hazreti İbrahim'in soyu hakkında bir duada, Duası da şöyledir. Ey Rabbim beni ve soyumdan gelenleri namazı devamlı kılanlardan eyle. İbrahim 40. Soyumdan gelenlere de iyilik ver. ahçap 15. Onu da İshak'ı da kutlu ve uğurlu kıldık. İkisinin neslinden de hem iyi kulluk edenler var hem de kendilerini açık ve edenler Saffat 113. Biz Kabe'yi insanlar için toplanıp sevap kazanma yeri ve güvenli bir mekan yapmıştık. Siz de İbrahim'in makamını namazgah edinin. Zaten İbrahim ile İsmail'e şöyle emretmiştik. Tavaf edenler ibadet etmek maksadıyla orada kalanlar ruku ve secde edenler için evimi tertemiz tutun. Şüphesiz yeryüzünde insanlar için yapılan ilk mabet, alemlere bir bereket ve hidayet kaynağı olan Mekke'deki Kabe'dir. Orada apaçık deliller ve İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren güven içinde olur. Bundan dolayı hacca gitmeye gücü yeten insanlara Beytullah'ı hac etmek Allah'ın bir emridir. Hal-i İmran 96-97 Hz. Ömer'in Resul-i Ekrem'e yaptığı bazı teklifler, Allah -u Teala tarafından da onaylanmıştı. Bunlara muvafakati Ömer denilir. Bu tekliflerinden birinde Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın ertisi İbrahim'in makamını namazgah edinsek olmaz mı?" demişti. Bunun üzerine "Siz de İbrahim'in namaz İbrahim'in makamını namazgah edinin." ayeti nazil olmuştu. Buhari Müslüm. Peygamber Efendimiz de Kabe'yi tavaf ettikten sonra makam-ı İbrahim'de iki rekat namaz kılmıştı. Buhari. Hani biz İbrahim'e, biz beytin yerini hazırlayıp göstermiş ve şöyle buyurmuştuk. Sakın bana hiçbir şey ortak koşma. Beytimi de tavaf edenler, Allah'ın huzurunda duranlar, ruku ve secde edenler için tertemiz yap. Haç 26